Fenne esdaq al-hadisi kitabullah ve hayra al-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve Çarşamba günleri yapmış olduğumuz derslerimize devam ediyoruz. Allah nasip ederse Ramazana kadar namaz ve namazda yapılan hatalarla alakalı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 Ancak yine hatırlatmakta fayda var. allah Teala zira şöyle buyuruyor, فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Usama ibn Zeyd, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruyor. Ya Resulallah, لِمَا اَرَاكَ تَسُمُوا شَهْرًا مِنَ الشُّهُورٍ مَا تَسُمُوا مِن شَعْبًا Şaban'da tuttuğun kadar çok orucu niye diğer aylarda da tutmuyorsun? Davud, Şaban'da niye bu kadar çok oruç tutuyorsun? Da diğer aylarda bu orucu bu kadar çok tutmuyorsun diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usama ibn Zeyd'e diyor ki: "Ve ka'şahrun yaghfalu'n nasu anhu beyne Recep ve Ramazan." Bu Şaban ay öyle bir aydır ki Recep ve Ramazan ayının arasında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 Bu hadis, Hasan bir hadistir. Selam. Aleyküm selamu. Yine Ummul Muminin Aişe radıyallahu anha Aişe radıyallahu anha diyor ki "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu hattâ nekûl La yuftır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmaya başladı mı? Öyle tutardı ki peş peşe. Derdi ki herhalde daha artık ne yapmayacak? İftar etmeyecek. Yani orucu kesmeyecek. Hep oruç tutacak. Ve yuftiru hattâ nekûle lâ yasûmu. Ve orucu bir keserdi, iftar etmeye başlardı. Günlerini artık oruçsuz geçirirdi. Derdik ki herhalde sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmayacak. Böyle devam edecek. Femâ ra'aytu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem istekmele sıyam şehrin illa Ramazan Diyor ki Ayşe radıyallahu anhâ.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 Bazıları var ki yani burada konuşuyoruz ediyoruz. İşte oruç tutun diyoruz pazartesi perşembe. Veya işte oruç tutalım diyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyalım diyoruz. Bazı arkadaşları görüyorum sanki... Aleyküm selam. Sanki bu ibadetlerle hiç muhatap değilmiş gibi. O kadar rahat gezebiliyor yani. Yani bu söylenen öğütler önce... Aleyküm selam. Öncelikle... Kulağımızdan girmeli...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 Sohbetten sonra bizlerle görüşsünler. program ona göre belirleyelim. İlk alacağımız arkadaşlar mevzu namazdaki yapılan hatalarla alakalı. Namazda başlamadan önce yapılması gereken biliyorsunuz bazı şartlar var. Bunlardan bir tanesi de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 Ömer radıyallahu an Utbe bin bir mektup gönderiyor. Ordusuna şunu nasihat ediyor. Diyor ki: "Fetzeru ve ertedu ve entelu ve elqu'u Rida İzariyin, ridayin, ayağınıza ayakkabılar giyin." وَأَلْقَوْا الْخِفَافِ Mest'leri giymeyin. وَأَلْقَوْا الْسَّرَاوِيلَاتِ Şalvarları, pantolonları diyor atın. Şalvarları atın, giymeyin. وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ اَب۪يكُمْ إِسْمَع۪يلِ Atanız İsmail'in elbiselerini giyin. وَيَيَّاكُمْ وَالْتَنَعْعُمَ وَزَيَّ الْعَجَمِ Böyle çok nimetler içinde yüzmeyin. Ve acem kıyafetlerinden de uzak durun. Çünkü o gün Arapların İslam'ın inmiş olduğu Arapların kıyafetleri var, kendine özgü kıyafetleri var. Birçoğunu, birçoğunu bir bölümünü İslam dinini yapmış, ikrar etmiş, onaylamış. Henüz Araplara başka kültürlerden kılık kıyafet ne olmamış? Girmemiş. Yine İbn Mesud'dan bir rivayetle İbn Mesud şöyle diyor. La yushbehu ziyi ziyi, hatta yushbehu kulubu, hatta yushbehu kulubu kulubu. Kıyafetler kıyafetlere, kılık kıyafetler. Birbirlerine benzediği zaman kalpler de birbirine ne var? Benzer kalpler de birbirinden aynısı olur. Yani kalpler birbirinin aynasıdır. Kalpler neyin aynısıdır? Aynı zamanda kişinin giydiği kılık kıyafetin aynısıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz.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 Böyle eskileri bazen dinliyorum, anlatıyorlar. Bahsediyorlar kendi annelerinden, halalarından, teyzelerinden. Diyorlar ki kadın çarşıya inmezdi, köyün sokağından yürümezdi. Tek gözünü açıp yolda o şekilde yürürdü diyorlar. İşte bu da neyi gösteriyor bize? Alimlerin bu teşhisinin doğru olduğunu gösteriyor. Ne zaman Batı İslam ülkelerine girdi, Müslüman ülkelerine girdi, orada birçok şeyini bıraktı, etkisini bıraktı. Bunlardan bir tanesi de kılık kıyafet.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 kıyafetlerinden birisini giyip ben avretimi örttüm. O halde bu dar elbiseyle, bu dar taytla, bu dar tişörtle namazım olur zanlı arkadaşlar tehlikeli bir yanlış bir zan. Elbisenin namazda kılınacak elbisenin geniş olması lazım. Avret mahallini belli etmemesi lazım. Hatta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 yani şu ilk 100 yıl, 19. yüzyılın başına kadar Müslümanların hayatında ne yoktu? Bugün birçoğumuzun giydiği o pantolonlar, cinsler, kotlar filan yoktu. Bundan hepsi kafirler tarafından bulunmuş, icat edilmiş moda ürünü, elbiseler olduğu için bir kere kafirlere benzemek var. Ve nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce hadisini okuduk. Ne diyor? Mentashab bi kavmin fahuw minhum. Kim bir kavme benzemek isterse onlardandır. Hatta Şeyhülislam ibn Taimiyi diyor ki kılık kıyafetin ne etkisi var kalbe. Aynı şekilde İbn Mesud'dan gelen rivayette de olduğu üzere. Mesela bir adama diyor asker kıyafeti giydirirsin, o kendine ne zannetmeye başlar? Asker komutan naralar atmaya başlar. Böyle eline alır. Çocuklarda da böyle öyledir, değil mi? O çocuğa polis kıyafeti giydiriyorsun hemen polis rolü kesmeye başlıyor. Ee, Müslümanlar da kıyafetlere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 giyilen pantolonda ne yapılır? Bugün piyasada gö gördüğümüz insanların çoğunun giydiği pantolonda bu avret mahalli göz yani belli oluyor. Belli olduğu için de bu şekilde namaz ne oluyor arkadaşlar? İyi çok ilim ehline göre mekruh, bazı ilim ehline göre de batıl. Bazı ilim ehline göre de batıl. Ama diyor Şehir albani rahimehullah Suriye'de gördüğüm ya da Lübnan'da diyor, bilinen diyor bol, şalvar tarzı, geniş şalvarların giyilmesinde ne yoktur? Bir beis yoktur. Yani namaz için özel bir Arap kıyafeti yahut da falanca kavmin kıyafetine gerek yok. allah Teala'nın ve Resulü'nün belirlediği neler var? Kıyafetler var. Kıyafet şartları var, standartları var. Bunlar uyacak. Bunların ilki neydi? Avret mahallini ne yapmayacak? Belli etmeyecek şekilde geniş olacak. Erkeklerde de kadınlarda da. Aynı şekilde diyorlar ki kadının eteklen yahut üzerindeki dar bir buluz ile gösterecek bir şekilde, kalçalarını gösterecek bir şekilde namaz kılması diyorlar caiz değildir. Ne yapacak? Az sonra hadislerde de gelecek sorulduğu zaman kadın neyle namaz kılar? Diyor ki, el-khimar ve dar'a. al kadının başını başından beline kadar örttü, örtü. Dar'a ise boynundan itibaren ya da belinden aşağı kadar giydiği geniş bir ferace diyoruz biz ona değil mi? Ayaklarını da örtecek. Ayaklar da avretten. Ayaklar da avretten. Ama bugün maalesef Müslümanların geldiği duruma bakın. Böyle bazen görüyoruz.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 Erci'fesalli fe inneke lemtusalli. Git geri dön, bir daha namaz kıl. Zira sen namaz Kılmadım. kılmadın. Aleyhisselatü vesselam bu adamın bundan önceki kılmış olduğu namazları kaza etmesini ne yapıyor? İstemiyor. Emretmiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu tür cehalet bu tür cehalet mazerettir. Ama bundan sonra sizler burada duydunuz. Bizi burada duyan bacılarımız var. Neye dikkat edecekler? Ayaklarını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 işte Teala da kendisi için süslenilmesi gereken den daha fazla süslenilmesi gerek. Bunu allah Teala daha çok hak ediyor. Yani sen bugün çarşıya çıkarken insanlarla görüşmeye çıkarken giydiğin kılık kıyafetine ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun öyle değil mi? Bunun bir ölçüsü var. Diyor ki Rabbinin huzuruna çıkarken bil ki Rabbin için süslenmen Rabbin bunu daha çok hak ediyor. İnsanlar için süslenmek neyse Rabbinin bunun daha fazlası. Huzuruna çıkarken süslenmek. İbn Abdülber Temhîd adlı kitabında diyor ki: "İnne ehlel ilim yestahibun lil vahid al mutîq al esyab en, en yetecemmel fi salatihi mastaṭa' bi esyabihi ve tibhi ve Diyor ki İbn Abdülber, ilim ehli gücü yeten mi kimsenin güzel kıyafet giyerek namaz için güzel kıyafetler alması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 İmam Şafii Rahimahullah diyor ki böyle bir kıyafet giyen ve içtenini gösteren bir kimsenin namazı ne değildir diyor. Sahih değildir. Namaz olmamıştır. Namazını iade etmesi lazım. Ve diyor ki yine devamlı İmam Şafii Rahimahullah. <gülüyor> Kadının namazdaki konumu, kıyafetle ilgili konumu erkeğinkine göre biraz daha nedir? Ağır ve şiddetlidir, serttir, sıkıdır. sallat fi فِي ve وَخِمَارٍ Şayet bir entari ve başörtüsüyle kılacaksa namazını, يَصِفُ فُهَا الدَّرْعُ Şayet o giydiği entari, tenini gösteren bir kumaştan yapılmış ise, şeffaf ise, وَاَحَبُّ اِلَيْا اَنْ لَا تُصَلِّهِ اِلَّا فِي جِلْبَابٍ فَوْقَ ذَٰلِكِ Ben diyor bu entarisinin üzerine bir cilbab, bir pardesu, giymesini ne yapıyorum daha hoş görüyorum. Yani ev kıyafetinin üzerine ne gelecek bu bayan? Bir de pardesi gelecek. Ve teja anha ve namazda diyor bu elbisesini ne yapmayacak? Yani ellerini kılarken secdeye giderken falan çok yapıştırmayacak ki vücuduna. Li Allah yasifa haddaru. O giymiş olduğu kıyafet vücudunu ne yapmasın? Belli etmesin. Demek ki kadının giydiği kılık kıyafetle namazda dikkat edilmesi gereken bir husus. Bazen bayanlar evin içinde kullandıkları iç tülbentle namaz kılıyorlar. Boyunları, saçları bu tülbentle ne yapıyor? Gözüküyor. Bu namaz nedir arkadaşlar? Batıldır. Çünkü avretini ne yaptı bu bayan? Namazda göstermiş oldu. Namazını ne yapacak bu bayan? Tekrardan iade edecek. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Seykun fi ahir ümmeti nisa kasiyat ariyat. <gülüyor> ahir zamanda ümmetimden öyle kadınlar çıkacak ki kasiyat ariyat. Kapalılar ama çıplaklar. Kapalı çıplaklar diyor Aleyhisselatü Vesselam bundan hakkında. Yani üzerlerinde kılık kıyafet var. Ama o kıyafet onları ne yapmıyor? Örtmüyor. Çıplak hükmündeler. Bu şekilde ne yapılması lazım? Kişinin namazda bu konulara dikkat etmesi lazım. Diğer husus arkadaşlar, diğer husus dedik pantolonla ilgili dikkat edilmesi gereken husus pantolonun geniş olması lazım ve şeffaf olmaması lazım ve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 kim elbisesini kibirlenerek çekerse, sürürse allah Teala o kimseye kıyamet gününü yapmaz? Bakmaz. allah Teala kıyamet günü ona bakmaz diyor. Başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ma أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ Ayak bileklerinin aşağısına inen elbise ateştedir. Aleyhisselatü Vesselam bu ilk rivayette kim elbisesini kibirlen çekerse allah Teala kıyamette ona bakmaz dedi, dediği rivayette Ummu Seleme diyor ki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 Ardından o necasetten sonra o elbisenin toprağa sürülmesi, o elbisenin neydir diyor? Temizliğidir. Temizliğidir. Yani necaset bile bulaşsa ona bir sonraki adım bunu da toprağa sürttüğü zaman o elbise ne oluyor? Temizleniyor. Diyor ki Ummu Seleme, "İzen muhun ne? Kadınların ayağı gözüküyor Allah'ın Resulü, bilekleri gözükür. Yani bugün kadınların gözüküyor ya. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferlihine ziraa'n o zaman da bir zira, bir zira, bir arşın bıraksınlar la yazidna alayh bundan fazla da yapmasınlar ve fi rivaye rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ummahatil mu'minin şibran Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam müminlerin annelerine yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarına elbiselerini bir karış erkeklerin giydiği elbiseden bir karış aşağıya Ayak bileğinden bir karış aşağıya kadar uzatmalarına ruhsat veriyor. <gülüyor> kadınlar diyor ki, ey Allah'ın Resulü biraz daha uzatalım. Bileklerimiz belki olur ki gözükür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, diyor ki, tamam bir karış daha yükseltin. Ne oldu toplamda? İki karış oldu. <gülüyor> ve kadınlar diyor, bizlere elbiselerini gönderirlerdi. Bizler de onlara ne yapardık? Bir zira elbise bırakırdık. Elbise eteği yapardık. Erkeklerinkisi en, hat, en alt sınır ayak bileği. Baldıra kadar ne yapabilirler? Elbiseyi çekebilirler. Ayak baldırının ortasına kadar. Sünnet olan budur. Kadınlarınkisi tam tersi. Ama bugün bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sokağa çıkın diye. İslami camia dediğimiz kesime. Erkeklerin pantolonları yerde sürünüyor.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 değişmiş, ters düz olmuş. Değil mi? Kadının ikisi normal. Ama erkeğin ikisi anormal oluyor. Tabii bu dışarıda. Namazda ise durum daha da şiddetli arkadaşlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki: "Beyne ma raculun musbilen Bir adam izarını, eteğini yere sürtünerek yani uzatarak normal sınırdan aşağı indirmiş bir şekilde namaz kılıyordu. Musbil deniyor buna, musbil. Ayak bileklerinden aşağı yiyor. <coughs> Feqale lahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona "İzhab. İzhab fetevva." Git tekrardan abdest al. Fezheba fetevva. Adam gitti ve abdest aldı. Simme <gülüyor> caa Tekrardan geldi diyor adam. Nebi Aleyhisselam dedi ki yine adama "İzhab fe tavadda. Git bir daha abdest al." Abdest üstüne bir daha abdest. Faqala lahu rajul: "Ya Rasulallah, ma aleke amartahu en yetavadda. Bir adam da diyor ki Aleyhisselam'a, "Niye diyor ey Allah'ın Resulü bu adama abdest almaya emrediyorsun?" Summa sakata anhu qala. Vesselam bir müddet sükût ediyor ve diyor ki: "İnnehu kana yusalli ve huwa musbilun Namazını kılarken elbisesi neredeydi? Yerdeydi. Ayak bileklerinin altındaydı. İsmail yapıyordu. Ve <gülüyor> in Allah la yaqbalu salate raculin musbilin izarehu. Allah Teala namazı da elbisesi yere uzanmış, ayak bileğinden aşağı inmiş adamın namazını kabul etmez diyor. Bu hadisi arkadaşlar Ebu Davud rivayet ediyor. İmam Ahmed rivayet ediyor. Nesai rivayet ediyor. İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki Riyazu Salihin'de ve Mecmu' adlı fıkıh kitabında Sahihun ala şart-ı Müslim. Bu hadis İmam-ı Müslim'in şartına uygun bir şekilde sahihtir. İmam Nevevi Rahimahullah bu hadisi ne yapmış? Sahih görmüş. Ahmet Şakir muasır muhaddislerden, o da bu hadisi sahih gören alimlerden.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 ...bana neh yolundum, neh yolundum, yasaklandı, elbisemi ve saçımı toplamak, diyor. Yani namazda insanın, namaz için yahut da namaza gelmeden önce... ...veyahut da namaz içinde elbisesini kıvırması, saçlarını toplaması yasaklanmış. Bu sebeple tek çıkar yol, pantolonların dar olanlarını genişletmek, uzun olanların da ne yapmak?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 musbil, elbisesi yerlere sürülen imamın arkasında namaz kılmaz diyorlar. Burada Zeytinburnu'nda tanıyoruz. Öyle insanlar var. Hanefi mezhebine bağlı insanlar. Diyorlar ki bu imamın sakalları yok. Bu imamın paçaları uzun. Bunun arkasında namaz kılmayız. Böyle bir kavil var. Yani Hanefi mezhebinde bu hadisleri alarak diyorlar ki namaz nedir? Batıldır diyorlar onlar. Burada Şeyh Abdullah bin Baz rahimehullah bununla ilgili bir soru soruluyor. Hal tasihus salatu wara'al <gülüyor> mubtadi' wal musbil izarehu. Bidatçı ve elbisesi yere uzanan bir adamın arkasında namaz kılınmak sahih midir? Kılınan namaz doğru mudur diye bir fetva sorulmuş. O da şöyle cevap veriyor diyor ki: "Naam tasihus salatu halfe'l mubtadi' ve halfe'l musbil izarehu ve ghayrihi min al asah." Bidatçı kimsenin, elbisesini yere sürten bir adamın ve günahkar kimsenin arkasında namaz kılmak caizdir. Namazda da sahihdir. Fi esahhi kavleyil ulema. İlim olan iki görüşün en sahih olanına göre. Bunun aksi olan görüş de var. Ma'lem tekunul bid'atu mukeffiraten lisahibiha. Şayet bidatın sahibini, o bidatçinin bidatı, kişiyi dinden çıkaran bir bidat ise, o zaman müstesna. O zaman müstesna diyor. فإن كانت مكفرة له Şayet بدat sahibini tekfir edecek bidat ise kel cehmi ve nahvi cehmiye gibi Allah'ın isimlerini sıfatlarını inkar edenler gibi mimmen bidatuhum tukhrijuhum an daireti'l islam فلا تصح الصلاة خلفهم onların arkasında namaz kılmak ne olmaz diyor. Sahih olmaz. Vel isbal Elbisenin uzun olması namazda erkekler için. Min cumletil maasi. Bu da günahlardan bir günahtır diyor. Elleti yazibu terkaha bu günahın bir an önce ne yapılması lazım? Terk edilmesi lazım. Vel hazaru minha sakınmak lazım. Ya <gülüyor> kavl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Ma asfala minel Ka'beyni min el izar <gülüyor> fehu fi'n nar. Entarin'in elbisenin Bilekten aşağı inen her şeyi ateştedir. Aleyhisselatü vesselam böyle buyuruyor. Hadisi Bukhari rivayet etmiş. Bu sebeplen diyor. Ve yine Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki "Serasetun la yukallimuhumullah. Üç kimse vardır ki Allah bunlarla konuşmaz. Ve la yanzuru ileyhim kıyame. Allah Teala onlara kıyamet günü bakmaz. Ve la onları kıyamet günü arındırıp paklamaz. Ve lahum azabun elîm. Onlara acı bir azap vardır. Kimdir onlar?" el musbilu izârahu. elbisesinin eteğini yerde sürüten adamlar. vel mannanu fima a'ta verdini başa kakanlar. vel munfiqusil atahu bil halfil kazib malını yalan yere yemin ederek satanlar. Bu üç grup insanla Allah Teala kıyamet günü ne yapmayacak? Konuşmayacak. Bakın bu hadiste mutlak kibir, gurur yok. Diğer hadislerde kibir gurur da var. Ancak bu hadiste yok.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 Nehyettiği şeyler, bu nehyin e, mekruh olduğunu söylüyorlar. Mesela başka bir nehi ise sedil arkadaşlar. Ağzı kapatmaya telestom deniyor, telestom. Diğeri de sedil. Elbiseyi ne yapmak? Omuzdan aşağı sarkıtıp namaz kılmak. Yani kollarını elbiseye ne yapmadan? Sokmadan. Bugün nasıl oluyor? Bu genelde ceket. Adam omzuna ceket atıyor. Ellerini sokmadan o şekilde namaz kılıyor. Bu da mekruh olan şekillerden bir şekil. Niye havlu atıyor? Tabii bu mekruhtur. Zarurat halinde ne yapılır? Fıkıhta böyle bir kural vardır. İhtiyaç halinde bu mekruh zeval olur. Yani sen denizdeyken İki şık var önünde. Ya omuzların açık namaz kılacaksın ki Hanbeli mezhebine göre, bir grup alime göre omuzları açık namaz kılmak namazı ne yapar? Erkekler için bozar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rivayette sizlerden birisi omuzlarında hiçbir şey olmadan namaz kılmasın. Omuzlarında bir şey olmadan namaz kılmasın diyor. Bu sebeple bu zaruret halinde ne yapılır? Elbise girilecek, elbise bulamıyorsa kişi denizde mesela gittiği zaman omuzuna elbiseyi atar. Havluyu atar. O şekilde kılar. Dedik diğer bir husus. Az önce zikrettik. namazdan yapmak? Elbiseyi kıvırmak. Namaz için namazdan önce ya da namazda elbisesini insanın pantolonunu, gömleğini kıvırması. Ama zaten gömlek kısa kolluysa, kıyafet kısa kolluysa bu nehiye girmez. Yani elbisenin asıl şekli buysa bu o nehiye girmez. Nehi olan elbiseyi katlayıp kıvırmak. Diğer bir husus salatul salatu, salatu meksufil atikayn omuzların açık kılınması. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam la yusalliyan ahadukum fi't-thawbil vahid laysa ala atiqi minhu jayt. Yani elbisede omuzlarında hiçbir şey olmadan hiçbiriniz namaz kılmasın. Yani omuzlarınıza illa ne yapın diyor? Bir şey koyun. Atlet olur mu? Çokça soruluyor. Böyle kısa kollu atletler var. Yazın böyle Genelde bizim Türkiye'de olur. Sıcakta böyle balkonda. Onu giyir. O atlet olmaz arkadaşlar. Bu atlet olmaz. Atletin o askısı olmaz diyor ilim ehli. Ne yapılacak? Üstüne bir kıyafet giyecek. Elbisenin üzerinde resim var ise resimli elbisede namaz kılmak da mekruh arkadaşlar. Veyahut da çok böyle cafcaflı dikkat çeken bir elbise aynı şekilde mekruh. Nebi bir Aleyhisselatü Vesselama, ne bir Aleyhisselatü Vesselam, Vesselam khamisa, böyle bir namaz kılıyor. Khamisa çizgili alaca bulaca olan bir kıyafet. Fela makada o namazını bitirince, izhabu bir hadi il khamisa diyor ki alın bu elbiseyi götürün. İla abi Cem ibn Huzeyfa, Cem ibn abi Huzeyfa götürün. Ve atuni bi ambi janiye. Bana en bir caniye getirin. En bir caniye diyorlar sade bir elbise, çizgisiz bir elbise. "Fenneh elhedni anfan fi salati." Bu diyor çizgili elbise beni ne yaptı namazımda? Anı koydu. Meşgul etti beni namazda. Yani namazda arkadaşlar yani dediğimiz az önce dediğimiz gibi namaz Rabbinle olan bir sıla, bir bağlantı, bir ibadet. Ondan önce bir hazırlık var. Namaza durduğunuz zaman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 Bu da arkadaşlar nehy yolunmuş, yasaklanmış bir kıyafet. Namazda ve namaz dışında buna ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Ee, rivayette Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a aleyhi fevbeyni muasfarayn. Abdullah bin Amr'ın üstünde aleyhissalatü vesselam kırmızıya boyanmış iki elbise görüyor. Yani gömlek ve izar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Amr bin Asa. İn hadi min thiyab el kuffar bu kıyafet kafirlerin giydiği kıyafetlerdendir. Fe la telbesha bu kıyafetleri ne yapma bir daha giyme. Ve bir rivayet bir rivayette de diyor ki Peygamber Aleyhisselam annemk <gülüyor> emrettiği buhaza annem mi giydir sana böyle elbiseleri? Kul <gülüyor> tu diyor ki yıkayayım ya Allah'ın Resulü. Yani yıkayım boyası gitsin mi? Kale bel ihrik hayır yak onları ve zaten bir rivayette de diyor ki evet faaltu bende ne yaptım yaktım başka bir rivayette ise anla <gülüyor> Nabi sallallahu aleyhi ve sellem raa alayhi rai talen şeffaf ince bir elbise görüyor sahabenin üzerinde mudarracaten bil osfur <gülüyor> kırmızıya boyanmış ve <gülüyor> diyor ki aleyhissalat vassalam ona مَا هَذِهِ الرَّيْتَ طُلَّتِي عَلَيْكِ Nedir bu üzerindeki elbise? فَاَرَفْتُ <fâraftu> مَا <mâ kerih> Diyor ki sahabe, hoşuna gitmediğini anladım. Aleyhisselatü hoşuna bu kıyafet gitmedi. فَاَتَيْتُ <fâtaytu> أَهْلِي <ahli> Eve geldim. وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنْنُورًا لَهُمْ Ailem diyor, tenur yakıyordu. Ne demek tennur? <tandır>, tandır. Fırın. Ekmek pişirilen tandır. Açıkta vettuha'fi attım diyor, tencuren, tandırın içine ayaktım. Thum ateitu min al Ertesi gün geldim Aleyhisselat Vesselam'ın yanına. Fakala ey Abdullah dedi ki bana ey Abdullah ne yaptın o elbiseyi? Takipte diyor, bakın Aleyhisselat Vesselam. Yani sahabeler de böyle. Abdullah şey Ömer bin Uthama diyor Allah'a ölüm de şeyinde onu hasta ziyaretine gelmiş delikanlının elbisesinin yere sürdüğünü görünce çağırttırıyor tekrardan ve ona nasihat ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kırmızı elbiseyi görmüş. Ertesi gün tekrardan soruyor. O da diyor ki, فَاَخْبَرْتُهُ Dedim ki yaptığını söyledi, haber verdim diyor. Yaktım onu diyor. Diyor ki, هَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ اَهْلِكُ Niye diyor onu ailene giydirmedin? Yani yakma, israf olmasın, ailene giydir. فَاِنَّهُ لَا بَأْسَبِهَا nisa. Kadınların bunu giymesinde bir beis, bir sakınca yoktur Diyor. İbnül Kayyim Rahimahullah'ın güzel bir sözü var. Kırmızı elbiseyle alakalı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a kırmızı bir elbise hediye ediliyor. Bir rivayette. Ve Aleyhisselatü Vesselam da bu elbiseyi giyiyor. Bazıları bu hadisi diğerine delil getirerek iptal etmeye çalışıyorlar. İbnül Kayyim Rahimahullah iki hadisi şöyle cem ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen hulle hulletul hamra çizgili olan bir elbiseydi. Sırf kırmızı değildi diyor. Onun için bir insanın içinde kırmızı olan bir elbiseyi giymesinde erkeğin bir nehi yok, bir yasak yok. Yasak nehi nerede? Hadi. Sırf kırmızı elbise giymesinde. Diğer bir husus arkadaşlar, namazı açık, takkesiz bir şekilde kılmak. Başını açık bir şekilde kılması erkeklerin. Şeyh'il Albani Rahimahullah diyor ki, Velazi arahu benim görüşüme göre annes salata hasiru'r ra's makruha maş açık namaz kılmak mekruhtur. Zalike enhu minel musellem bihi istihbabu dukhulul muslim fi's salah fi ekmali hay'atin islamiyatin lil hadis fe inallahu ahakku en yutazayyana lehu. Kendisi için Allah Teala süslenmeyi en çok hak edendir. Hadisinden dolayı Müslüman kimsenin Allah'ın huzuruna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 Batı kültürü bize sirayet etti. Ne yapıldı? Bu İslami nebevi Sünnet, Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hep başını gezmiş, yani örtülü gezmiş. Sabit onu onu hep başı örtülü görmüşler. Tabii alır rivayetler var İbn Abbas'tan zannedersen. Öldüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam'a bakmadım diyor. Çünkü bizim onu başını açık göreceğimizi, hoşlanmadığını bildiğim için bakmadım diyor.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 ...mevzuya geçeceğiz. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaş varsa alabiliriz. <gülüyor> Namazda bayanlar ayaklarını örtecek. <gülüyor> Namaz dışında icma ile ayaklar avret. Namaz dışında ayaklar icma ile avret. Namaz içinde... ...cumhur... ...cumhur, ilim ehlinin çoğunluğu... ...ayağı avret görüyor. Raci olan da o. Evet... Kırmızı. kırmızı. Kırmızı denilen her şey buna girer arkadaşlar. Kırmızı denilen her şey. Açık kırmızı, koyu kırmızı. Pembe, hocam, pembe. pembe hayır, olmaz. Pembe. ismi pembe onun. Aynen, e, bir ol bir şey... Onlara has bir şey değil ama. Pembe de. ha, pembe. Onlara has hususi bir şey değil. Evet. E, buraya, buraya kadar olan var. Onlarla... Kısa kollu atletle namaz kılınır mı? Kılınır. Ama eftar olan güzel bu kıyafetle Az önceki almış olduğumuz eserlerden şey onları... dolayı. Yavaş, yavaş Kadınların bu, bu, bu kafadan giriyorlar yani. Mavi namaz. Şişt, dinleyin arkadaşlar. Evet. Kadınların arabesle getirdi. Abim getirmişti. Evet. Kafadan giriyorsun direkt bir parça. Ama uzun. Tamam. Ayağı kaplıyor. Evet. Ayak görünmüyor. Tamam. Ona namaz kılın. Namaz Evet. Eftar olan odur. Kadının baştan böyle üzerine elbise alarak kılması. Dediğim gibi etekle, üzerindeki dar bluzla kadın ne yapamaz? Namaz kılamaz. Ayağına kendi hususu odasında dahi. Çünkü aklıma şu bunu ge şeyi getirdin sen. Süyötü diye diyor Rahimallah. bazı insanlar Cenle leyle beşe geceyi biz ne yaptık diyor. Evet. Elbise yaptık. Bu ayetten delil getirerek bazı ahmaklar demişler ki ...gecenin çıplak namaz kılabilirsiniz çünkü gece nedir? <gülüyor> Örtüdür. <gülüyor> yani kendi odasında yatak odasında evinde dahi olsa. Kadın ne yapacak arkadaşlar? Kadın e, az önce zikredilen e, şartlara haliyiz kıyafetle namaz kılacak Evet başka sorusu olan yoksa burada bitirelim. Subhanakallahumma ve hamdik. Ashadu an la ilaha tihiat. Astaghfirullahu bihi.